Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hac suresinin önemli bir özelliği de batıl din mensuplarının, batıl iddialarına cevap teşkil edecek bahiyette buyruklar ihtiva etmesidir. Bugün göreceğimiz derste de bunun bazı örneklerini göreceğiz. Son bıraktığımız geçen derste 14. Ayet-i Kerime'yi hatırlayıp bugün 15. Ayet-i Kerime'den itibaren devam edeceğiz. Estaizu billah İnne Allah'a yudhilüllezine amenu ve amilü s-salihat cennatin min tahtihel enhar Muhakkak Allah iman edip salih ameller işleyen kimseleri altından ırmakların attığı bahçelere koyacaktır. İnna Allah'a yef'alû ma yurid. Şüphesiz Allah neyi dilerse onu yapar. Ayet-i kerime kısmen Mekki. Kısmen daha doğrusu sure, hac suresi, kısmen Mekke, kısmen medeni olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla buradaki bazı ayetlerin Mekke'de inen ayetlerin özelliklerini taşıdığını, diğer bazı ayetlerin de Medine'de inen bir takım sure ayetlerin özelliklerini taşıdığını da göreceğiz. Şimdi, Mekke'de özellikle müşrikler haliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının, dininin yükselmesini, ilerlemesini kendi atılarından elbette ki istemiyorlardı. Davasının, dininin ileriye doğru attığı her bir adım onları rahatsız ediyordu. Tıpkı Firavun gibi Haman'a söylemişti hatırlıyorsunuz. Bana büyük yüksek bir kule, bir bina yaptı. Ben de onun üzerine çıkayım Musa'nın ilahının yanına çıkayım ve gerekirse o ilahla savaşayım onu araşa indireyim böylelikle tek bir ilah olduğumu benden başka kimsenin ilahlık mı bilsin herkes. Mekkeli müşrikler de Muhammed Aleyhisselatü dininin davasının adım adım ilerlediğini gördükleri için acaba ne yapsak bu işin önünü kessek diye hepinizin bildiği gibi düşünüyorlar ve bunun tedbirlerini alıyorlardı. Bu konuda insanın bir diğer insanı veya bir diğer insan grubunu davasından vazgeçirmek ve durdurmak için ne lazımsa yaptılar. Mekkeli müşriklerin iman edenlere ne gibi işkenceler uyguladıkları Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını, siretini, ashab-ı kiramın hayatını tetkik eden herkes bütün teferruatıyla bilir. Habeşistan'a İki defa hicret etmek zorunda kaldı Müslümanlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif'e gitmeye kalkıştı. Acaba Taifliler bana yardımcı olurlar, beni himaye ederler mi diye. Çünkü Mekke gerçekten artık onu çok bunaltmıştı. <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın muradı ise Müslümanların Medine'ye hicret etmeleri şeklindeydi. Ve bu gerçekleşti. Bunun izini bu surede göreceğiz. Fakat şimdi göreceğimiz ayet, Mekkelilerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilahi yardımın, dininin davasının her geçen gün daha da güçlenerek yayılmasını hazmedemediklerini buna ne kadar kin beslediklerini bundan ne kadar rahatsız olduklarını ifade eden bir ayet-i kerime ile karşı karşıyız şunu da hatırlatalım ki İslam düşmanları sadece Mekkelilerin bahsedeceğimiz bu ayet-i kerimede ifade edildiği gibi İslam'a ve Müslümanlara kin beslemek durumunda değildiler. Yani bu geçmişte kalmış bir hadise değil. Tarih boyunca kafirlerin İslam'a düşmanlığı hep devam etmiştir. Günümüzde de en yoğun şekliyle devam etmekte ve hatta hatırımıza gelen ve gelmeyen çok farklı yöntemlerle, yollarla deshiselerle bunu yapmaktadırlar. Bunun için araştırmalar, bilimsel araştırmalar, incelemeler, söyleyeyim kendilerinin think tank dedikleri düşünce depoları, mahzenleri, çalışmaları, alanları, okulları, doktora tezleri ve buna benzer ilmi, bilimsel araştırmalar, hatırınıza gelen ve gelmeyen, siyasi proje üretenler, Düşünürleri, yazarları hep günümüzde hatırımıza gelene gelmeyen suretlerle İslam'ın her şeye rağmen İslam ümmetinin bu kadar zayıflığına ve güçsüzlüğüne rağmen bu din nasıl oluyor da yayılma gücünü değil yaşama gücünü bulmaması gerekiyordu nasıl ilerleyebiliyor sorusunu sormaya sormaktan geri kalmıyorlar. Cevaplarını bulmaya çalışıyorlar ve İslam'ın önünü kesmek için dediğim gibi belki zaman zaman sırası geldikçe bazılarına değiniriz, değindik de. İslam'ın ilerleyişini kesmenin yollarını arıyorlar. Demek istediğim şu ki İslam'a karşı mücadele, İslam'ı geriletmek, İslam'ı ortadan kaldırmak Kararı, azim ve gayreti yeni değildir. Şimdiki inkarcıların, Yahudi uşaklarının, haçlı uşaklarının, tanrı tanımazların, inkarcıların, her türlü batıl, felsefe, ideoloji, rejim ve sistem takipçilerinin, 14 asır önceki Ebu Cehillerin, Velid bin Mughirelerin ve benzeri küfür kodamanlarının izinden gittiklerinden onların yapmak istediklerinin aynısını fazlasıyla 21. asrın verdiği imkanları da kullanarak yapmak istediklerinden emin olunuz. Emin olmalıyız ve bilmeliyiz ki biz de davamızı onlar kadar güçlü savunabilmek için davamızı onların hücumlarına karşı koruyabilmek için kendimizi, neslimizi, soyumuzu, sopumuzu, inancımızı koruyabilmek için ne kadar ciddi çalışma ve gayret ortaya koymamız gerektiğini idrak edelim. Bu girişten sonra Şimdi küffarın İslam'a olan kinlerinin ve kıskançlıklarının boyutlarını idrak etmek üzere Ayet-i Kerimeyi görelim, biraz yakından tanıyalım. Diyor ki, 15. Ayet-i Kerimede, Astagfirullahu Jelalullah, "Men kana yzunu alin yan suruhullahu dunya. Her kim dünyadayken Allah'ın ona, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yardım etmeyeceğini zannediyorsa, bunu ümit ediyorsa, böyle bir kanaat besliyorsa, böyle bir kanaate sahip olması boştur. Bu kanaatini çöpe atsın faydasızdır diyor devamından anlıyoruz bunu fel yemdüd bi sebebin ile sebe sema kısacası önce açıklıyorum sonra şey ederim semaya bir sebep yani bir halat bağlasın sema Arapçada başımızın üstündeki her şeye sema denilir Tavan da semadır, bulut da semadır, Efendim, üstteki ay da semadır, onun üstündeki yıldızlar da semadır. Kısacası tepemizden yukarıda her ne varsa ona Arap dilinde sema denilir. Yani illa gök olmak zorunda değildir. E, gök olsa göğün sine ipi bağlayacak? Haşa Kur'an-ı Kerim'de hiç. Lafza ve mantığa aykırı ifade olur mu? Olmaz. İşte burada bir ipin bağlanmasından bahsediliyor. İnsanın ipi bağlayacağı en yakın mesafe, ya diyelim ki eğer bir ağaç altındaysa bir ağacın dalıdır, veyahut da bir kapalı mekandaysa o yerin tavanıdır. Diyor ki yukarıya, üst taraflarda bir yere, bir halat bağlasın. Sonra o halatı koparcasına, koparırcasına bağlasın. Ayet-i kerime çok veciz izah edeceğim. Fel yenzur hel yezhebn keyduhu ma yagiz. Onun başvuracağı bu hile, bu tedbir kendisini öfkelendiren hadiseyi ortadan kaldırabilecek mi? Bir baksın bakayım. Yani Resulullah'a Kur'an'a İslam davasına o kadar öfkeli ki bu davanın ilerlemesi her geçen gün güçlenmesi güç kazanması inananların sadece sayısal olarak artması değil imanlarının vahyi öğrenmelerinin Resulullah Aleyhisselatü bağlılıklarının akidelerine samimiyetle dört elle sarılmalarının her geçen gün artması, ilerlemesi onları öfkelendirdikçe öfkelendiriyordu. Böyle bir şey nasıl olur diye Çıldırıyorlardı adeta. Saçlarını başlarını yoluyorlardı. Bunu görmek onlar için en büyük azaptı. Öyle ya, sevmediğiniz, bir yerlere gelmesini istemediğiniz, kesinlikle yükselmesini, gelişmesini, imkanların artmasını arzu etmediğiniz ve bundan dolayı çok rahatsız olduğunuz birileri sizin tam istediğinizin aksine Güçleniyor imkanları genişliyor Ve siz Tam aksine gittikçe ne yapıyorsunuz Geriliyorsunuz Daralıyorsunuz imkanlarınız cılızlaşıyor Yani zaman Ve mekan yalnız zaman değil Hep her şey ile sizin Aleyhinize işliyor Bu gerçekten Bu gerçekten Özellikle de sizin bu kininiz, öfkeniz bir akide haline geliyorsa veya bir akidenin gereği ise elbette ki bu öfkeyi arttıracaktır. Ve özellikle bu küfrün imana kini halinde ortaya çıkıyorsa çok daha insanı yiyip bitiricidir. Müslüman için bu böyle değildir. Çünkü Müslüman her şeyin Allah'ın takdiri gereği, emri gereği cereyan ettiğini bilir. Ve hadiselerden kendisine ibret çıkarmaya, sonuç çıkarmaya, ibret almaya çalışır. Kendisinin eksiklerini tamamlamaya çalışır. Onun çaba ve gayreti onu farklı şekillerde yönlendirir. Ama... İslam'ın kendisine bu şekilde kim besleyen bir kimse için bu böyle değildir. Ayet-i Kerime'nin manası şu, geniş açarak kısaca arz edelim. Her kim diyor Cenab-ı Allah'ın Muhammed'in dinine ve Muhammed'in kendisine yardım etmeyeceğini zannediyorsa ve eğer şu söyleyeceğimiz yolla Muhammed'e karşı zafer kazanacağını güçlenebileceğini ümit ediyorsa o zaman bunu yapsın. Yapacağı şey şudur. Bir ip alsın, bir halat alsın ve o halatı tavana bağlasın. Ondan sonra onu kessin. Yani Muhammed'e semadan gelen yardımı kesmeye semadan Allah'ın ona verdiği desteği önlemeye gücü yetiyorsa bunu yapsın. Bunu yapsın. Ve böylelikle baksın bakalım. Bu onun öfkesini giderebilecek mi? Yani öfkelendiği şey ne? Semadan Allah'ın yardımının ona gelmesi. Burada bağlanan iple bazıları şunu da, şu benzetmeyi de yapıyor. Bu kimse diyor, bu bağladığı iple ipi, halatı kendi boynuna dolasa intihar etse, kendisini gebertse bile bu yardımın önüne geçemeyecektir diyor. Hani diyor ya, kul mutu بِغَيْزِكُمْ Öfkenizden geberin, kininizle geberin diyor ya, bu da onun gibi. İstediklerini yapsınlar diyor. Öfkeden istedikleri kadar kızsınlar, kudursunlar, tepinsinler. Allah bu dinini arzu ettiği yere kadar getirecektir. Kimse bunun önüne geçemeyecektir. Şimdi hepiniz bilirsiniz, özellikle 19. asırda İslam dünyasında pek yaygın misyonerlik faaliyetleri yapıldı. Misyonerlik faaliyetinin amacı ne? Her türlü maddi imkanı vererek insanı Hristiyan yapmak, Müslüman Hristiyan yapmak. Veya tutperestleri. Bir kongrede, bir iki kongrede konuyla alakalı yayınlanmış eserlerdeki konuşmalarda size birkaç pasaj nakledeyim. Mesela bir papaz şöyle kalkıp şikayet ediyor, misyoner. Ya biz Afrika'da çalışıyoruz. Yoksullara yiyecek veriyoruz. Hastalara ilaç veriyoruz. Onlara türlü türlü imkanlar veriyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Paralar harcıyoruz. Şu kadar efendime söyleyeyim, milyonlarca, yüz binlerce her neyse. Bu kadar çalışmamıza rağmen Müslümanlar da buna karşılık ciddi hiçbir şey yapmıyorlar. İslam bizden daha fazla yayılıyor. Putperestler arasında. Bu nasıl oluyor? Üstelik bize çok hıristiyan göründü, hıristiyan görünüşte hıristiyan olduklarını Gösteriyorlar. Hakikaten hiçbir zaman dillerini değiştirmiyorlar. Fakat bir şekilde birisi Müslüman olduğunu söyledi mi de bütün varlığıyla Müslüman oluyor. Bunu şey diyorlar. Belli bir dönem sonra sömürge ülkelerinin sorumlusu ve aynı zamanda büyük bir oryantalist İslam'a kiniyle de meşhur Züveymer diye Misyonerlik faaliyetlerinin başı olan, yöneticisi olan birisi bir kongrede şunu söylüyor. Diyor ki, biz misyonerliğin gayesini yanlış koyduk, tespit ettik. Misyonerliğin gayesi, Müslümanları Hıristiyan yapmak olmamalıdır. Müslümanları dinlerinden soğutmak ve uzaklaştırmak bize yeter. Çünkü Müslüman İslam'dan çıktıktan sonra zaten soğuduktan sonra bizim istediğimiz gerçekleşir. Hristiyan olmuş olmamış önemli değil. Bizim derdimiz insanların Hristiyan olmasından önce İslam'dan uzaklaşmasıdır. Diyor. Ve buna benzer. Şimdi bütün bunlar niçin? Belli zaten. Gayet açık. İslam'ın yayılmasını önlemek için. Misyonerlik faaliyetlerinin gerçek maliyetini belki kendileri hesap etmişlerdir ama hesabı kolay değil. Çünkü bir misyoneri daha ta küçük yaştan alacaksınız, eğiteceksiniz, ona İslam'ı öğreteceksiniz, gideceği yerin kültürü öğreteceksiniz, o insanlarla nasıl iletişim kuracağını öğreteceksiniz, o insanların dilini öğreteceksiniz, öğreteceksiniz, öğreteceksiniz. Ondan sonra bu adam gidecek, oradaki insanlara para dağıtacak, imkan verecek, bilmem ne edecek, hastane kurulacak vesaire vesaire. Bunlar gerçekten büyük maliyetler. Büyük maliyetler. Peki ahirete doğru dürüst iman etmeyen Hatta bütün gayesi, gayreti, dünyalık olan birisi için en değerli şeyine maldır, mülktür, dünyalıktır. Dünyalığı İslam'a olan kini o kadar ileri ki tapındığı, mağbudu olan dünyalığını İslamı geriletmek için harcamaktan geri kalmıyor. İşte Cenab-ı Allah bunlara hitap ediyor. 14 asır önce İslam'ın güçlenmesinden rahatsız olan o Kureyş-Kodaman kafirlerine söylediğinin aynısını Amerika'sına, İsrail'ine, Haçlılığına, Papalığına vesairesine söylüyor. Siz Kendinizi kininizden öldürseniz dahi, kendinizi iyi bitirseniz dahi, bu dinin allah Teala'nın dilediği yerlere varmasının önüne geçemeyeceksiniz. Bu onlara hitap. Bize hitap burada siz de mıdır? bize hitap biraz sonra gelecek surenin devamında gelecek surenin devamında gelecek zalim mazlumlara zulme uğratıldıkları için kendilerinden zulmü savmak kendilerini korumak savunmak için savaşmalarına izin verildi diyecek ayet-i kerime bu surede. Hayırlısı ile oraya gelince de onun üzerinde kısaca duracağız inşallah. Şimdi demek ki ayet-i kerime burada İslam'ın güçlenmesinden, yayılmasından rahatsız olanlara sesleniyor. Müslüman gördüğü zaman, Simas'ın da Müslüman olduğunu anladığı birisi gördüğü zaman, ifade edeyse söz meclisten dışarı, kırmızı görmüş boğa gibi kuduran kefereler vardır. Bizde de var, başka yerlerde de var. Biz de onlara kinimizden geber ediyoruz. Allah böyle diyor. Allah bu dini, dilediği yere getirecektir. Ha. Bu kervanda yürüyenler veya görünün görünenler hepsi bu kervanda yol almayı hak edecek, hak ettikleri gerçek ehliyetten midirler? Değildirler. Bir kısmı çok azı belki nispeten gerekli ve yaklaşıyorlar diyelim. Fakat çoğunluk öyle değil cehalet dünyayı bilmemek evet söyleyeyim ekonomik olarak sefalet içinde olmak ve buna benzer sayın sayabildiğiniz kadar ve en önemlisi cehalet ve cehaletin sebep olduğu pislikten tutun insanların davranışlarını ne bileyim adamı muasheret kurallarını adam gibi bilmemeye varıncaya kadar bütün bunlar Belki bizim insanımızda var. Fakat niye? Dediğim gibi istenen evsafta değiliz. Ama zamanla dinimizi yakından tanıdıkça, dünyayı yakından tanıdıkça, ilmi yakından tanıdıkça, gelişmelerimiz ilerledikçe ve en önemlisi küfrün Üzerimizdeki her türlü baskısını, sömürüsünü, tasallutunu ettikçe bu kervanın hak ettiği kalabalığa ve hak ettiği layık olduğu hızda ilerlemeye takati Allah'ın izniyle kabiliyeti daha da ileriye gidecektir. Ama dediğim gibi her birimiz de bu manada Üzerimize düşen sorumlulukları Yerine getirmek durumundayız Çünkü bakın Ayet-i Kerime aslında Öbür tarafından Kafirlere kininizden geberin diyorsa, Diyorken Bize de bir şeyler söyleyerek Motive olmamızı sağlıyor ifade ise. Ne diyor Bakın diyor kafirlerin sizin dininize Karşı besledikleri kin bu düzeydedir Siz Onların zıttı olduğunuza göre dininize, onların sizin dininize karşı besledikleri kin kadar sarılabiliyor musunuz o oranda? Bize hitabı da böyle. Onlara, onlara hitap bu. Kininizden geberin bu kervan yürüyecektir. Hedefine varacaktır. İsteseniz de istemeseniz de. وَاللّٰهُ مُتِمُّ ve وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler hoşlanmasa bile Allah nurunu tamamlayacaktır. Peki neyle? Hangi vasıtayla? Biz vasıta olacağız. Biz olmasak Allah bizden başkalarını getirir. Allah bize muhtaç değildir. Allah'ın dini uğrunda biz sorumluluklarımızı ifa etmesek haşa Cenab-ı Allah bize mahkum değil bize muhtaç da değil sünneti gereği bu işleri belli bir vasıtayla yapıyor insan vasıtasıyla yapıyor biz gideriz başkalarını getirir bizi yok eder başkalarını vücuda getirir onun için kendimizi hiç kimse kendisini bulunmaz hindi kubaşı zannetmez bu dinin bize ihtiyacı yok bizim bu dine ihtiyacımız var o halde bu dine ihtiyacımız kadar sarılacağız cehenneme gitmek istemediğimiz kadar bu dine sarılacağız cenneti arzu ettiğimiz kadar bu dine sarılacağız Allah'ın dininin bu yeryüzünde hakim ve aziz olmasını istediğimiz kadar bu dine sarılacağız Buna dikkat edeceğiz. Ayet-i kerime devam ediyor. 16. ayet-i kerime. Saydullah. Ve kedalik enzelnahu ayaten bayinat ve ennallaha yehdi men yurid. Allah Allah. Cenab-ı Allah insanların hidayet bulması için İnsanların yarın Allah'ın huzurunda Ya Rabbi bize gönderdiğin delillerde eksiklik vardı. Yeterli değildi. Demelerine fırsat vermeyecek şekilde ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı apaçık ayetlerle ve mucizelerle göndermiştir. İşte bunu söylüyor Ayet-i Kerim. وَكَذَانِكَ <gülüyor> اَنْزَلْنَاهُ işte biz böylelikle onu apaçık ayetler halinde indirdik onun için Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini görmeyenlere Kur'an-ı Kerim kör, sahır ve dilsiz diyor bunları gören duyan anlaması gereken kimseler çünkü bu ayetler Görülecek kadar açık, anlaşılacak kadar net, gerekleri yerine getirilecek ve başkalarına tebliğ edilecek kadar kıymetlidir. Beşeriyet için o kadar hayati bir özelliklere sahiptir. Bunları hiçbirisini yapmayan kafir elbette kör sağır ve dilsiz olacaktır. Bu apaçık ayetleri görmüyor, kördür. Bu açık ayetle apaçık ayetler kalbine işlemiyor. Sağırdır. Bu açık apaçık ayetleri haykırmıyor. O dilsizdir. İşte diyor ki biz bunu yani bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Ayet delil, alamet ve mucize demektir kelime itibarıyla. Delil, belge, mucize, alamet bu manada. Bu gibi yerlerde ayet kelimesinin sözlükteki bütün güzel manalarıyla birlikte tasavvur edilmeli. İşte biz bu Kur'an'ı bu şekilde apaçık ayetler, belgeler, mucizeler halinde indirdik. Evet, Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Eğer bunu bir insan ortaya koydu diyorsanız, haydi benzeri bir sure getiriniz. Acaba diyorum ki en kısa sure zaten kısa, üç uzun ayet, 3 kısa ayettir. Acaba bir uzun ayet getirin dahi denilseydi, yine meydan okuma taahhüd ederdi ve kimse böyle bir ayet dahi meydana getiremez. Daha önce birkaç vesileyle anlatmıştım. Kindiye, öğrencileri iyi bir filozof. Bilgili. Ya Kur'an'a bir nazire yaz. Bir suresi olsun. Günlerce evinden dışarı çıkmıyor. Her gün öğrencileri bekliyor. Hadi bir surenin bir benzerini yazacak, çıkacak diye. Sonunda diyor ki vallahi bu zaman zarfında Kur'an'ı defalarca okudum. Fakat bir de Maide suresinin ilk ayetlerini okudum ki Baktım ki bir ayette diyor aynı ayette Şu kadar emir, şu kadar müjde, şu kadar öğüt yer alıyor Ve oldukça veciz kelimelerle bu iş gerçekleşiyor Anladım ki bu ne benim işim Ne benden daha güçlü Ne başka herhangi bir beşerin üstesinden gelebileceği bir iş değildir dedim Olmaz. İşte öyle ayetlerdir. Apaçık ayetler. Mesela Düşünün ki bir insan veya bugün insanlık Hepsi dillerinden düşürmüyor değil mi? Adalet, eşitlik falan filan, hürriyet, özgürlük İlkeleri ne, yaptıkları ne, gerçekleştirdikleri ne? Tabii e tabi biz de bunları söylüyoruz da gereğini yapmıyoruz ama. Biraz da kendimize de bakmamız lazım. Yazmışlar 10-15 tane madde insan hakları, evrensel beyan falan filan. Hala onunla övünüyorlar. Bizim bugün cumadır biliyorsunuz. Her cumada Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh döneminden beri hutbenin sonunda kısacık bir ayet-i kerime okuyoruz. İnne Allah'a ye'mur bil adli vel ihsani ve ita'idil kurba ve yanha anil fahşai vel munkeri vel bagi ya'izukum la'allekum tezekkerûn. Bu ayet nazil olduğundan beri kalbi açık Kafir olsun, iman etsin veya etmesin. Bu ayetin öngördüğü harikul ade nizamı, insanlar arasındaki ilişkileri fevkal adem mükemmel bir şekilde düzenlemesini görmüş, fark etmiş, hayran kalmıştır. Allah adaleti emreder. Allah emreder ha. İnsan hakları, evrensel beyannamesi benim gibi insanların ki haşa imanımız dolayısıyla biz onlardan daima üstünür. İnsan olarak farklı değiliz ama dolayısıyla benim gibi derken aklı, kabiliyeti vesairesiyle yoksa imanımız bizim daima bize ayrı bir izzet, ayrı bir değer verir. Biz hiçbir zaman kendimizi kafirlerle eşit görmeyiz o manada. Bir beşer yani. Bizim gibi bir beşerin yazdığı o beni benim için bir kutsiyet ifade etmez ki. Sen istediğin kadar güzel bir şey getirdiğini söylemekle övün. Senin yazdığın benim için kutsal olmaz. Ben Allah'a iman eden birisi olarak Allah'ın Allah kelamı, Allah'ın buyruğu, Resulü'nün emri benim için değerlidir. Bir Hristiyan için... İsa'nın söylemiş olması önemlidir. Değil mi? İncil'de yer alması önemlidir. İsa'nın elçilerinin söylediklerinin olması önemlidir. Bir Yahudi için Tevrat'ta olması önemlidir. Hepsinin ortak tarafı ne? Tahrif edilmiş olması ayrı bir tarafa. İnsan üstünde bir güç bunları vücuda getirmiştir ve bize vermiştir. Güçleri oradan geliyor. İnancın gücü buradandır. Senden daha güçlü bir varlık. Hele bu her şeye kadir, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah'ın şeriatı ise, hükmü ise o zaman senin için değeri büyük olur. Dolayısıyla Allah adaleti emreder demek ile George adaleti emreder demek haşa. Arasında büyük bir fark vardır. Curgun adaleti zulümden öte bir yere gidemez. Salamunun adaleti ancak zulümdür. Kendi dışındaki herkese zulm etmektir. Başka bir şey olamaz onun adaleti. Ama Allah'ın adaleti Allah bütün kullarını haliki olduğu için hatta yalnız insanlar için değil mahlukatın tamamını kapsar Allah'ın adaleti. Adalet de yetmez. Adaletin bir adım ötesi iyiliktir. Senin hakkın 2 liraysa 2 lira vermem adalettir. Fakat üstüne 3 lira daha koyarsam işte bu benim iyiliğimdir. Bunu da emrediyor Cenab-ı Allah. Adalet asgari iyiliğin asgari düzeyidir. İyi olmanın asgari düzeyidir bizim için. Biz adalet adil olmayı mutlaka yapacağız. Fakat orada kalmamamız da tavsiye ediliyor. Bil adli ve ihsan. Ona da duyuyor ona da da duyulmuyor. Ve ita izi kurba. Yakınlara da vereceksin. Uzağını da yakınını da. Yani... Dözüm ifade elindeyse bütün insanları görecek. Hepsine yetiyorsan hepsine iyilik yapacaksın. Ne kadar yetiyorsa o kadar. Ondan sonra hayasızlığı vesaireyi işte bu beşeri sistemlerde yok. Kendilerince bir adalet olduğunu farsaysalar bile onlarda ihsan yok. Şuna bir şeyler ver kendiliğinden. Geç çalışsın kazansın canım. Ben çalıştım kendim oldum. Diyor. Benim oldu diyor. Ona çalışsın. Onda öyle bir şey yok. Ama bende adalet var. İhsan var. Yakına bir şeyler vermek var. Arkasından Fahşayı, hayasızlığın her türlüsünü Kötülüğün her türlüsünü münker ve azgınlığın Allah'a baş kaldırmanın ve insanlara zulmetmenin her türlüsünü de yasaklıyor. Sizde varsa yoksa o da tarifi size göre ne kadar doğru, bize göre daha doğrusu Allah'ın ölçülerine göre ne kadar doğru mutlaka tartışma konusu olan bir adaletten bahsedebilirsiniz. Bir özgürlükten bahsedebilirsiniz. E, i̇nsan yetersizdir çünkü. Onun için apaçık ayetler bir ayetlerden bir tanesi bu sadece. Günümüzün her türlü derdine hatta kıyamete kadar beşeriyetin her türlü derdine çare olabilecek bir ayet-i kerime. Ömer bin Abdülaziz'in bunu seçmesi boş bir şey değil. Kur'an'ın özü adeta. Apaçık ayet işte böyle ayetler. İşte biz bunu bu şekilde apaçık ayetler halinde indirdik. Ayetin yarısı bu. Kısacık ayet. Ve ennallaha yehdi meyyurid. Bu apaçık ayetlerle herkes hidayet bulabilir. Önünde engel yok. Ama herkesle hidayet bulmayı istemiyor. Allah da bizim isteğimizi İsteğimize göre, bizim irademize göre daha doğrusu ne yapıyor? Biz, biz hidayeti burad edersek, hidayetin sebepleri zaten var. Nasıl hidayet bulacağımız zaten belli. Hidayetin sebepleri de ortada. Cenab-ı Allah da bize diledikleri de ne yapar? Hidayetini verir. ve اللّٰهَ يَهْد۪ي me yurid. Çünkü Allah'ta başka hidayet veren kimse yok. O halde Cenab-ı Allah'ın kulun hidayeti için iki önemli unsurun bir arada olması gerekiyor. Bir, hidayet rehberi olan Allah'ın ayetleri, yani dini. 2 bizimle alakalı olan kısmı o hidayete talip olmamız. Üç, Allahü Teala'nın bize hidayeti vermek suretiyle hidayetimizi halk etmesi yaratması Allah her şeyin yaratıcısıdır küfrü de yaratandır hidayeti de yaratandır ama bunun için bizim irademiz irademiz fonksiyonerdir bunu unutmamak lazım Allahü Teala kimseyi zorla Haşa dalalete ne yapmaz götürmez dalalette mahkum etmez. Hidayet bulmak isteyen Cenab-ı Allah saptırmaz. Doğru yoldan çıkarmaz. Onun için Allahü Teala apaçık ayetleri indirdi. Bu ayetin yarısı ondan sonra ve ennallaha yehdi meyyurid ve şüphesiz Allah dilediğini, e, dilediğine hidayet verir. Dilediğine hidayet verir ne demek? Dilemese de hidayete eder. Hayır haşa allah Teala küfre de, hidayete de zorla iletmez. Bizim irademiz bu manada Cenab-ı Allah tarafından ifade yerindeyse dikkate alınır ve irademiz neticesi Allah bize hidayet verir. Kimse, birisi hidayet bulmayı isteyecek ve Allah ona hidayet için, efendime söyleyeyim, hidayetini vermeyecek. Bu haşa allah Teala'nın da o kula zulbü olur, öyle bir şey de olmaz. Ama buna karşılık ayet kerime ne diyor? Her zaman söylüyoruz. Allah yolunda malını infak edip veren, el yani o güzel dini, akideyi, cenneti tasdik edenin hidayetini biz kolaylaştırırız diyor. Fesenü lil lilyüsrâ. Ona kolay olanı, esasen kolay olan din çünkü fıtrata uygundur. Onu izlemek kolay. Onu kolaylaştırırız. Ama cimrilik gösteren ve istigna ve ammamen bakhila ve cimrilik yapan ve kendisini ilahi hidayete muhtaç görmeyen. Buradaki manası bu. Yoksa benim malım bana yeter. Evet o da doğrudur. Ama benim malım bana yeter dediği zaman yine ayrı bir dalaletdir. Senin malın sedi Allah'a karşı koruyamaz, şunu yapamaz, sana hidayet sebebi olamaz vesaire vesaire. Ha, cimrilik ediyor ve vermiyor. Bu bana yeter, ben hiç bir ihtiyacım kalmadı gibi şey diyor. Dolayısıyla hidayete de ihtiyacım yok. O zaman fesenuye siru lil usra. Zor olanı ona kolaylaştırırız. Küfür fıtratla bağdaşmıyor, onun için zordur. Zordur. Ama kul o yolu tercih ettiği takdirde o zor olan doğru fıtrata, doğru fıtrata, hidayete göre, zor olan, zor olan o dalaleti Allahü Teala ne yapar? O istediği, gücünü ona veriyor, ne yapar? Onu ona kolaylaştırıyor. Demek ki Cenab-ı Allah'ın hidayet bulmaz, hidayet kitaplar, Hidayet buyrukların indirmesi yani apaçık ayetleri indirmesi ne içindir? Yarın kafir yarabbi benim önümde yeterli delil yoktu diyememesi içindir. Kulun Allah'a karşı süreceği ileri süreceği bir mazeretinin bulunmaması içindir. İşte bu apaçık ayetler bunu gerçekleştirmiş bulunuyor. Bunu gerçekleştirmiş bulunuyor. Allah Teala dilediğini de hidayet dilediğine hidayet veriyor. İşte bu apaçık ayetler az önceki 15. ayet-i kerimede bahsi geçen ve İslam'a olan kininden kendisini adeta öldürecek kadar rahatsız olan, İslam'ın güçlenmesinden bu kadar rahatsız olan, ayetler senin hidayetine gelmişken sen onlardan dolayı bu hidayetin, bu dinin getirdiği hidayete kinleniyorsun diyor. İşte orada hidayeti istemediği için Allahü Teala da ona ne yapmamıştır? Bu kadar apaçık ayete rağmen böyle bir kin adamı zaten gözlerini kör eder. Kulaklarını sağır eder. Hakkı ne görebilir, ne işitebilir? Kalbi hakkı açılmaz. Kalbi perdelenmiştir çünkü. Hakkı görmesi mümkün değildir. Cenab-ı Allah bizleri apaçık ayetleriyle gerekli hidayeti bulan hak yoldan ayrılmamayı müyesser kılan kıldığı kullarından eylesin inşallah. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Cenab-ı Allah 17. ayet-i kerimede hidayetin bu dalletin de ifadeinde ise örneklerini vererek şöyle buyurmaktadır Estağfurullah. inmedinemenu bu vedine had bu ve sabi yine vellezine vemecusse bu yefsilu Beynahum yevmel qiyâba İnne Allah'a alâ kulli şeyin Şehid Gerçek şu ki iman edenler Yahudiler Sabı'iler Hıristiyanlar Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar arasında Allah kıyamet gününde hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanık olandır. Her şeyi görendir, her şeyi bilendir. Daha önce yine sırası geldikçe benzeri muhtevada ifadeler kullandık. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ifade yerindeyse her bir ayeti bir şahıs gibi düşünecek olursak el ele vermiş veya kol kola girmiş ve bir daire oluşturmuş bu dairedeki her bir ferd ile diğeri arasında, yanındaki, karşısındaki, yakınındaki, uzağındaki sonsuz bağlar ve irtibatlar bulunan müstesna bir örgü gibidir. Bu bağlar hiçbirisinin özgürlüğünü veya bağımsızlığını veya kendine ait kişiliğini ortadan kaldırmaz. Biri diğerini sınırlandırmaz. Biri diğerinin anlamını daraltmaz. Ve bu gibi her türlü bu birlikteliğin ve bu iç içeliğin her türlü mükemmellik ve güzellikleri ihtiva ettiğini fakat olumsuz hiçbir yanının da bulunmadığı böyle bir ahenik, böyle bir birlik. Doğrusunu isterseniz ben kendi adıma bu alanda Kur'an-ı Kerim ayetleri arasındaki ilişkinin mahiyetini arz etmekten, sadece kendi anladığımı bile anlatabilmekten aciz olduğumu çoğu zaman hissediyorum. Anlatamıyorsunuz. Bir şeyler duyuyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Ve hissettiğiniz bu konudaki hakikatin çok küçük bir kısmı. Çok küçük bir kısmı ve bunu da yeterince ifade edemiyorsunuz. Öyle müstesna bir örgüsü var Kur'an-ı Kerim'in. Şimdi bir önceki ayet-i kerimede dediğimiz gibi hidayetten bahsedildi ve Allahü Teala'nın dilediği kimselere hidayet verdiğinden bahsedildi. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'e ait bir hususiyet değil. Bütün peygamberlerin her birisi için aynı zamanda kendi muhatabı insanlara apaçık ayetler ve belgeler halinde hidayet açıklanmıştır. Kimileri hidayet bulmuştur, kimileri bulmamıştır. Onun için ayet-i kerime devamında hidayet bulan tek sınıf iman edip salih amel işleyenler ile hidayet bulmayan diğer taifeler veya inanç gruplarını arka arkaya sıralamaktadır. <gülüyor> Şüphesiz ki iman edenler bizim Yahudilerle, Yahudilerin bizimle anlaşmazlığımız var. Yahudilerin bizimle ve Hristiyanlarla anlaşmazlığı var. Hristiyanların da bizimle bizim onlarla anlaşmazlıklarımız var. Mecusiler de öyle. Her bir taife hem öncekileriyle hem sonrakileriyle tek tek ve toplu olarak anlaşmazlıkları var. Sabiiler bazı rivayetlere göre kitap ehli bir taife olup Bunların da sonradan kitapları tahrif edilmiştir. Ve neticede yıldıza tapan bir kavim haline gelmişlerdir. Yıldızlara tapan bir kavim haline gelmişlerdir. Ne kadar oran olduğunu bilmiyorum ya nüfusu. Senelerce önce bir Iraklı bir arkadaştan Sabi'ilerin, Irak'ta hala mevcut Sabi'i olduğundan bahsetmişti bana. Ki eskiden beri Sabi'ilerin yıldıza tapacılık yani milattan 4000 bin yıl öncesine kadar uzanan bir tarihi var ve genelde Irak topraklarında onlara dair tarihi bilgiler mevcut. Halen sabi olduğundan bana bahsetmişti o arkadaşım. Ve mecus ateşe tapanlar. Ateşe tapmakla kalmazlar, ateş onlara göre bir semboldür. Neyin sembolüdür? iyilik tanrısının sembolüdür. İyiliğe taparlar ki iyilik güçlensin, kötülüğü yensin. Evet, iyilik bir değer olarak var. Fakat iyiliğin yaşaması da, olumsuz bir değer olarak kötülüğün gerilemesi de biz insanlarla alakalıdır. Ateşe tapmakla veya bir başka şeye tapmakla bu iş olmaz. İyilik olumlu bir değerdir. Çoğalması lazım. Kötülük olumsuz bir değerdir. Alanının daralması lazım. Fakat bunu nasıl yapacağız? Biz kişisel olarak her birimiz tek başına günlük hayatında... Ve başkalarıyla ilişkilerinde her geçen gün iyiliği çoğaltırsa iyilik güçlenir. Kötülüğü azaltırsa kötülük de gücünü kaybeder, alanı daralır. Yoksa bizatihi iyilik kendiliğinden ne artar ne de kötülük kendiliğinden zayıflar. Bunların güç kazanması ve zayıflamaları bize bağlı. Onun için mecusilerin bu ikicil tanrı anlayışının da zaten bütün batıl inançlar gibi akla mantığa sağır izah edilir bir tarafı yok. Vellezine <gülüyor> eşrakû Ortak koşanlar Dikkat ederseniz 20. asırda özellikle palazlanan, güç kazanan, nispeten Ateizm yani Tanrı tanımazlıktan bahsedilmiyor. Çünkü bir Rabbin varlığını inkar etmek, bir yaratıcının varlığını kabul etmek, insan aklının da ruhunun, fıtratının, kabiliyetinin kabul edebileceği bir şey değildir. Ve tarihin hiçbir döneminde 20. asrın başıyla birlikte başlayan İnkarcılığın bu kadar güçlü olduğu hiçbir dönem görülmemiştir. İnkarcılık aslında beşeriyetin en büyük felaketidir. Çünkü batıl da olsa insanların sahip olduğu inançta ne var? Değerler var. En büyük değer olan Rab'bin varlığını, ilahın varlığını kabul etmediğiniz zaman artık sizin için değer diye bir şey kalmaz. Değer olmayan bir yerde hukuk olmaz. Adalet hiç olmaz. Hukuk bazen zalim de olabilir. Fakat hukuk olmayınca adalet zaten hiç olmaz. Onun için aslında insanlığın aradığı mutluluklar bütün mutluluk ifade erindeyse hayalleri, hülyaları, ütopyalarının tahakkuku doğru inançla başlar. Müstakim inanç, yani İslam akidesi esas olmadan dünyada arzu edilen hiçbir iyilik, hiçbir zaman gerçekleştirilemez. Şu birazdan gelecek olan Kıyamet gününe iman etmeyen bir insan neden bir fakire yardım etsin? Niçin bir hayvanı sevsin? Efendim peki hayvanseverlerin çokunun da öyle senin anladığın manada inançla alakası yok diyebilirsiniz birileri. Bunlar aslında kendi acizliklerini ve kendi bencilliklerini seviyorlar. O ayrı bir hastalıktır. Bunun sosyopsikolojik sebeplerini iyi tahlil etmek lazım. İyi anlamak lazım. Batılı insan evlat sevmekten mahrum bırakılmıştır. Yetiştiği ortam evladı bile olsa onu gerektiği gibi sevmek, şefketmek durumunda değildir. Ama Cenab-ı Allah bizde bir yığın duygular ve kabiliyetler var etmiştir. Bu duygu ve kabiliyetlerin her birisinin pratikte, günlük hayatta bir karşılığının olması lazım. Onunla kendisini bulması, değerini alması, hak ettiği şekilde tatmine ihtiyacı vardır. Bu olmadığı yerde farkında olmadan hastalıklar başka. Bu işin istismarını iyi yapan, iyi keşfeden bir takım güçler de sana kedi sevdirecek diye kedinin ile köpeğin ile türlü türlü oynar, aklının, hayalinin almayacağı bir sektör oluşturur. Ayrı bir sömürü çark. Hayvanın fıtratını bozuyorlar. Köpeğin tabiatını biz değiştiremeyiz. Değiştirirsek o köpeğe zulmederiz. Kuşun tabiatı uçmaktır. Balığın tabiatı suda yaşamaktır. Yani her bir varlığın aslanın tabiatı da ormanda gezmektir kardeşim. Arslanın genleriyle oyna onu evcil bir hayvan yaptır. O ona zulümdür. Zaten onun geninde evcilleşmek olsaydı... ...şimdiye kadar insanoğlu onu evcilleştirirdi. Derler ya işte biz atı evcilleştirdik... ...kediyi evcilleştirdik, köpeği evcilleştirdik... ...ama kurtu evcilleştiremedik. Demek ki fıtratında yok. Fıtratında yok. Sen onun fıtratını değiştirdiğin zaman... ...o hayvana zulmediyorsun. Veya fıtratına aykırı gücün yettiği için... ...onu... Kafeste olmaması gerektiği halde kafese hapsedersen ona zulmedersin. Çünkü adalet bizim anlayışımızda adaletin tarifi nedir? Her bir şeyi hak ettiği yere koymaktır. Adaletin kısa tarifi, öz tarifi, en çarpıcı tarifi budur. Ayağın yeri ayaktır. Hak ettiği yer ayak olmaktır. Ayağı baş yaparsan zulm olur. Başı ayağın yerine indirirsen insan hilkatini bozarsın. Toplum hayatı da böyledir. Tabiat hayatı da böyledir. Tabiat hayatı da böyledir. Onun için her bir şey yerli yerinde. İşte Cenab-ı Allah'ın inanç esası biz tanrı tanımazlıktan geldik. Konu birbirini açıyor. Dedik ki tanrı tanımazlık neticesinde Hiçbir değer yerli yerinde durmaz. Değer tanınmaz. Çünkü en büyük değer ve bütün değerlerin ifade yerindeyse belirleyicisi hak veya batıl. O ikinci meseledir. Kabul edilen Tanrı'dır. O Tanrı'ya göre değerler belirlenir. Tanrı yoksa değer yoktur. Değer yoksa ahenkli ve huzurlu bir hayat yoktur. O zaman tek bir değer ortada kalır. Hangisidir o? Orman kanununun değeri olan güç haklıdır. Hak güçlülüğündür. Orman kanunu günümüzdeki gibi. Günümüzdeki gibi Amerika daima haklıdır. Rusya Amerika'dan sonra haklıdır. Fransa ikisinden sonra haklıdır. Yahudi ve İngiliz perde arkasında hep haklıdır. Bu budur. Her birisi kendi gücüne göre haklıdır. Fakat Müslümanlar, mazlumlar, çaresizler, Afrikalılar, belki Hintliler, Burmalı Müslümanlar, Budistlere göre daima haksızdır. Haksızdır. Haksızdır. Dünya sesini çıkarmıyor. Yok, küçülünün yanında. Fransa'da şu kadar yüz kişi öldü. Ben Müslüman olarak kendi adıma zulmen, bir kimsenin burnunun dahi kanaması da karşıyız. Fakat peki bu dünya niçin 200 kişi öldüğü zaman 200 kişilik ses çıkartıyorsa? Niçin öbür tarafta hemen ertesi günü 200 kişinin kendisinden öldüğü iddia edilen Fransa Suriye'de çocuk hastanesini bombardıman ediyorsa Niye dünya yerinden kalkmıyor? Ben bundan rahatsızım. Buna isyan ediyorum. Bu olmaz. Zulüm işte buradadır. Böyle şey olur mu? Oluyor. Oluyor. Çünkü inançsızlığın eseri olan orman kanunuyla yönetiliyor dünyamız. Dünyadaki ilişkiler, duruşlar hep böyledir. İnsanlar o kadar alçalmış ki, menfaat gelecek yere affedersiniz, köpeklik yapmak için kuyruğa diziliyorlar medyası, bilmem nesi vesairesi kalemşörleri, zenginleri fakirleri ya, ya böyle dünya onun mu? Yani kendi kişisel inançlarımız, değerlerimiz olmasa bu dünyadan yaşa bu dünyada yaşamak bile utanç vericidir. O kadar zulümler, o kadar hayasızlıklar, o kadar Yüzsüzlükler, arsızlıklar Haddini aşmalar Dilim varmıyor Rezaletlerin bini bir para İnsan sıkılıyor böyle bir dünyada O inancınız olmasa inandığınız güzellikler Olmasa O güzellikleri yaymak arzunuz olmasa O güzellikleri Başkalarına ulaştırmak heyecanınız olmasa inanın bu dünyada bir ömür bile bir metelik etmez. Değmez. Ne bu? Dünyada küfrün, inkarcılığın, zulmün bu kadar arsızlaştığı, bu kadar yüzsüzleştiği, bu kadar güzel ve iyi olan her şeyle dalga geçtiği tarihte ikinci bir dönem görülmemiştir. Böyle bir şey yok dünyada. Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Evet, geçmişte de küfrün, inkarın güçlendiği zamanlar olmuştur. Fakat hiçbir zaman hak ve adalet bu kadar ayaklar altına alınmamıştır. Zulüm ve küfür hiçbir zaman bu kadar münafık olmamıştır. Evet, zulüm, küfür kendisini adalet ve gerçek değer diye tanıttığı bir dünyada yaşıyordur. İğrenç tarafı biraz da budur. Daha doğrusu konuyu, vaziyeti daha da iğrenç hale getiren bu iki yüzlülüktür. Bu sahtekarlıktır. Bu sahtekar dünyadır. Bunun sebebi de doğru inancın olmayışıdır. Bütün doğrulukların başı budur. Sizin hareket noktanız yanlış olursa, hedefiniz yanlış olursa, iki yanlış arasında doğru çizgi çizmek mümkün değil ki. Yanlış iki nokta. Kalkış noktanız yanlış, varmak istediğiniz nokta yanlış. Bu iki nokta arasında gidecek yolun çizginin doğru olması mümkün değil. Mümkün değil. Her halükarda siz yanlıştan uzaksınız. Doğrudan uzaksınız. Doğruyla alakanız olmaz. İşte burada insanlar iddia sahibidirler. Ayet-i kerime iki türlü bir mesaj taşıyor. Her iki tarafa da daha doğrusu. İman edenlere diyor ki şu dünyada hakkın istediğiniz düzeyde ortada olmaması ve egemen olmayışı sizi rahatsız etmesin. Mükafatsız kalmayacaksınız. Küfrün de bu kadar arsızlaşması sizi rahatsız etmesin. Hak ettiği cezayı bulacaktır. Anlarlarsa öbürlerine de budur. Bakın sizin bu küfrünüzün cezası olacaktır. Cezası kalmayacaktır. Dünyada da yeri gelir cenazı, cezanızı görürsünüz, ahirette de göreceğiniz zaten muhakkaktır. O halde fırsat eldeyken kendinize gelin diyor. Kendinize gelin. İfade ederse şimdiki moda tabiriyle Allahü Teala'nın sizi var ederken fıtratınıza koyduğu fabrika ayarlarınıza dönün. Fıtratınıza dönün. Fıtratınızı bulun. <gülüyor> Bu kadar uzaklık sizin faydanıza değil. Sizin hem cinslerinizin faydasına değil. İnsanlığın faydasına değil. Hatta tabiatın faydasına değil. İnsanoğlu öyle o kadar iki yüzlü ki. Tabiatı o ifsad ediyor. tabiat bozuldu yine kendisi feryat ediyor. Tabiatı bu hale ben getirmedim ki. Tabiatı bu hale sömürülen ülkeler getirmedi ki. Tabiatı bu hale kim getirdi? Siz getirdiniz. Sanayi artıklarının yerine güçsüz zayıf Afrika ülkeleri ve şimdilerde Avant söyleyeyim Irak'ıdır, şurasıdır, burasıdır. Orayı zaten savaşla tahrip ettiniz. Bir de sanayi artıklarınızla, atom artıklarıyla, nükleer artıklarıyla vesaireyle orayı tahrip edeceksiniz. Ediyorlar. Ondan sonra ananıma söyleyeyim e, dikkatlerimizi başka taraflara çekiyorlar. E, soyguncuların kalabalıklarda kuşabak kuşabak demesi gibi. Sahtekarlık bu kadar. Aa, aa, peki bu iş böyle mi gidecek? Ne dünyada böyle gider, ne ahirette böyle gider. Biraz da günümüzde, günümüzde ifade yerindeyse bu kadar tepinmelerinin sebebi bu. Biz o kadar güçlü duymasak bile, gavurlar, İslam'ın yaklaşan ayak seslerini duyuyorlar. İslam'ın gümbür gümbür geldiğini bizden daha iyi fark ediyorlar. Telaşa kapılmalarının bir sebebi de budur. İslam'ı ellerinden geldiği kadar gerekirse saf, işin arka planını anlamayan İslam'ı da yeteri gibi bilmeyen sadece kuru bir İslami heyecanı olan insanları kullanarak İslam'ı terörle özdeşleştirmenin yollarını arayarak bunu yapıyorlar. Fakat daha dündü Fransa'nın bir buçuk milyon öldürülüyor, cezayirliyi öldürüldü. Daha dündü İngiltere'nin Afrika'nın ormanlarını yangına vererek Efendim söyleyeyim gemilerin bulunduğu yerlere kaçmak zorunda bırakılıp gemilerle insanların götürülüp köle ticaretinin yapıldığı. Öyle ki adam 500 köleden iki yüzünü sağlam karaya çıkartabilirse ben kara geçtim diyordu. Şu işe bak. Birinci Dünya Savaşı'nda bu kadar insan öldüren Müslümanlar olmadı. İkinci Dünya Savaşı'nda maliyeti şu kadar milyarlarca dolar ve şu kadar ölü, yaralı vesaire falan, bu kadar böyle savaşlara, beşeriyete bu kadar ağır maliyet ödeten İslam olmadı. Müslümanlar olmadı. Kendisini dünyanın bir numaralı medeniyeti ve kurtarıcı medeniyeti diye lanse eden bugünkü üç e, sahtekar, münafık, iki yüzlü batı medeniyeti oldu. Hindistan'da milyonlarca insanı ölüme sürükleyen, daha dündü Irak'ı hallaç pamuğu gibi atarak o güzelim şehirleri, güzelim medeniyetleri yerle bir eden biz değil onlardı. Şimdi bunlar kalkmışlar bizlere Evvel kendilerinin ne kadar insancıl, İslam'ın daha aşağı ne kadar terörü teşvik eden ve kollayan din olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Niçin? Dediğim gibi Allah'ın varlığı ve birliği doğru bir şekilde tanınmayınca hiçbir değer, hiçbir ölçü yerli yerinde durmaz. Her şey tepe tatlak olur ve hak batıl, batıl da hak suretinde görünür. İşte Allahü Teala bu muhtelif inanç sahipleri ve inanmayanlar da dahil olmak üzere arasında kıyamet gününde ayır dedici hükmünü verecektir. Yafsını beynehum. Yani aralarını ayıracaktır, fasl edecektir. Haklılarla haksızlar, zalimlerle mazlumlar Hiçbir zaman aynı kefede kodulmayacaktır. Aynı ölçülerle aynı şekilde değerlendirilmeyeceklerdir. Herkes neyi hak ediyorsa onu alacaktır. Allahü Teala bunu pekiştirmek üzere ne buyuruyor, nasıl bitiriyor? Ayet-i Kerime'yi İnne Allahe ala kulli şeyin şehid. Şüphesiz ki Allahü Teala her şeye tanık olandır. Her şeyi görür, her şeyi bilir. Şahit kelimesinden daha mübalağa ifade eden bir kiptür. Şehit ile şahit. Şahit de tanık olan, şehit de ama şehit kipi daha mübalağalı. Daha ileri. Daha yani diyelim ki şahit icabında bazı ayrıntıları gözden kaçırabilir. Fakat şehit hiçbir ayrıntıyı dış ve dahil yani hükmü etkileyecek hiçbir ayrıntıyı ihmal etmeyen tanıt demek. Her şeye tanık. Hem şahittir Cenab-ı Allah hem de hükmü verecek olan bizzat odur. Peki iman edenler ve diğer din mensuplarının durumu bu iken. Kainatın durumu ne? Yani Cenab-ı Allah bizlere ve beşeriyete imanı tavsiye ederken imanın izlenmesi gereken yol olduğunu anlatırken acaba kainat hangi yolda gidiyor? Biz bir tarafta kainat bir tarafta mıyız? Veya bizimle kainat arasında acaba bir uyum var mı? Yoksa sağlanabilir mi? Bu uyum eğer varsa bozulması ihtimali var mı? Kainatla uyum halinde yaşamak mümkün mü? Kainatla yoksa çelişmek bizim kaderimiz mi? Kaçınılmaz bir şey mi? <gülüyor> Elbette ki batı dahil bütün felsefe ve inançların bu ve benzeri sorulara bir cevabı vardır. Kur'an-ı Kerim'in de bu konuda cevabı var. Ve birçok yerde bu cevap verilmiştir. Okuyacağımız 18. ayet-i kerime de bu cevabı hem kainat açısından hem kainatın eşrefi mahluku olan insanı da nazar itibara alarak veren harikulade bir cevap veren bir ayet-i kerime ile karşı karşıyayız. Ayet-i kerime bir defa Birçok açıdan ele alınması ve üzerinde durulması gereken muhteşem ayetler arasında. Daha doğrusu hangi ayet böyle değil ki? Her bir ayetin bize verdiği mesajları topluca, özet olarak ve ayrıntılarıyla tek tek göstermek, doğrusunu isterseniz beşer gücünün çok çok üstünde olan bir şeydir. Ama bilgimiz, anlayışımız, vaktimiz, El verdiği sürece, dilimiz döndüğü sürece bunları anlatmaya kadarıyla anlatmaya arz edeceğiz. Arz etmeye çalışacağız. İş o kadar açık seçiktir ki, Cenab-ı Allah soruyor, elem tera, görmedin mi? Yani bu iş o kadar açık seçik ki, gözle görülebilecek kadar muhteşem bir gerçektir. Birbirimizi şu anda çevremizi nasıl görüyorsak, Ayet-i Kerime'nin devamında gelecek olan gerçekler de o kadar büyük. O kadar açık seçik, o kadar belirgin. Fakat bu gözle belki görmez ama kalple görülür. Ama önce gözle görülürse kalp de idrak eder. Görülmeyecek bir şey değil. Bakın Ayet-i Kerime'ye bakın. Estağfirullah. Müthiş bir şey. Elem tara. Ennellâhe yescudu lehu men fissemâvâti ve men fil ard Görmedin mi? Şüphesiz Allah'a göklerde olanlar da yerde olanlar da secde ediyor. Demek ki bu iş o kadar yalın o kadar fark edilebilir, o kadar hissedilebilir bir gerçek ki Cenab-ı Allah en müşahhas, en maddi şeyleri biz gözlerimizle idrak ediyoruz değil mi? Ruhu mesela gözümüzle idrak etmiyoruz. Cisim olmayan bir şeyi idrak etmiyoruz. Cisim ve hareket. Cismin dışındaki hareketleri göremiyoruz. Rüzgar bile bir cisimdir. Ama latif bir cisim. Ayrı bir şey. Ama görülmesi için bir şeyin evvela cisim olması lazım. Demek ki göklerde ve yerde bulunan varlıkların secdeleri mücessen bir vaziyettedir. Bunu görmek isteyen herkes görebilir. Hakikate karşı gözlerini kör etmemiş herkes bunu görebilir. Görmedin mi diyor göklerde ve yerde bulunanlar Allah'a secde ediyor. Başka ve şemsu vel kameru ve nucumu vel cibalu ve şecru ve ve Allah Allah. Ayet-i ki inceliklere bakın. Şimdi men Arapçada ağırlıklı olarak akıl sahibi varlıklar için kullanılır. Olur ya bir kimse der ki bu göklerde ve yerde bulunanlar men denildiği için melekler olarak anlar. Allahsa da yanlış bir anlama olmaz. Fakat Cenab-ı Allah tafsil ba'del umum diye bir anlatım ile umumi ifade göklerde ve yerde bütün varlıklar ya göktedir ya yerdedir. Bunları secde ediyorlar. Şimdi bunların tafsilatı geliyor. Ayrıntıları geliyor. Kim bunlar? Ve şems, güneş. Secde ediyor. Ve kamar, ay da secde ediyor. Ve nücum, yıldızlar. Ve ciben, dağlar. Ve şecar, ağaçlar. Ve devab, yeryüzünde hareket eden canlılar. devamp Evet yeryüzünde debelenen, hareket eden bütün canlılar ve kefir Min ifadedeki inceleye bakın ve insanlardan birçok kimse bu nes de demiyor insanların çoğu da demiyor çoğunluğu demiyor insanlardan birçok kimse Demek ki yekun ile oran itibariyle secdenin en az yapıldığı, secdeyi en az yapan varlık türü insandır. Niye? E i̇rade sahibiyiz. Herkes tercihinin neticesine katlanacak kardeşim. başka şey yok. Ve kesirun hakkı aleyhil azab. Ve bir da azap hak olmuştur. İşte bahsettiğimiz Kainat ile uyum böyledir. Bir grup insan kainat uyumlu secde eder. Yani Allah'a itaat eder. Bir grup da kainata ters düşer. Secde etmez. Secde burada Allah'a itaatin ve ibadetin en mükemmel ifadesidir. En ileri derecedeki ifadesidir. Çünkü biliyorsunuz secde namazda bile İnsanın Allah'a en yakın olduğu hal. Ama ne zaman nasıldır bu hal? Görünüşte zelil. En zelil olduğumuz haldir secde. Değil mi? Ellerimiz, ayaklarımız, alnımız, burnumuz, her şeyimiz yerde sürünüyor. Secde bu. En alçaltıcı hal. Değil mi? Ama Allah'a en yakın olduğumuz hal. Niye? Çünkü Allah'ın azabetini o duruşumuzla en mükemmel şekliyle ifade ediyoruz. İşte bütün kainat bu en yüce şekliyle Allahü Teala'yı ne yapıyor? Tanıyor ve ona itaat ediyor. Emrine teslim oluyor. Hiçbirisi ona itaatsizlik etmiyor. Güneş Güneş olalı kendisi için tayin edilen hareket düzeninin dışına çıktı mı? Kıyamete kadar da çıkmayacaktır. Ay da böyle, yıldızlar da böyle, bütün canlılar da böyle, bütün varlıklar da böyle. Tek bir varlık var insanlar, bir de cinler tabi. Cinler insana tabidir bu gibi hükümlerde. Ne yaparız? Birçoğumuz, insanların birçoğu secde ediyor. Kainatın geri kalan kısmıyla uyumludurlar. Bunlar kainatı bozmazlar. Bunlar kainatı ifsad etmezler. Bunlar bugünkü tabirle ekolojik dengeyi allak bullak etmezler. Hesaplarını yaparlar. Suyu israf etmezler. İhtiyaçları olmayan ağacı kesmezler İhtiyaçları olmayan hayvanı Öldürmezler Keyfine atış yaparak veya bilmem ne İnsanları, hayvanları, canlıları Hedef etmezler Peygamber aleyhissalatü selam kabul etmiyor Kızıyor Bakıyor ki bu grup Çocuk eğlenmek için Küçük bir kuşu hedef edinmiş Bu şekilde herhangi bir canlıyı Diyor hedef edilen kişi şöyle, şöyle olsun diyor, tehdit ediyor. Yok öyle bir şey. Keyfine, canlıya dokunmak yok İslam'da. Allah Resulü kabul etmiyor. Tabiat böyle korunur. Tabiat böyle korunur. Onun için işte kainatla uyum Kainatı anlamaktan başlar. Cenab-ı Allah bize kainatı bizim gibi daha doğrusu bizden istediği gibi kulluk üzere yarattığını bize söylüyor ve bize bunu görmemizi emrediyor. Elem tara diyor. Görmedin mi? Görmedinse gör. Kainatın durumu işte bu. Hepsi secde ediyor. İnsana gelince birçoğu secde ediyor birçoğu secde etmiyor. İşte kainata zarar bu şekilde Allah'a secde etmeyen varlıklardan geliyor. E bu da normaldir. Kendisine faydalı olmayan başkasına nasıl faydalı olacak? Secde etmeyen bir varlık olarak en büyük zararı zaten kendisi kendisine veriyor. O halde kainatı korumak için de Allah'ın salih kullarının yeryüzüne hakim olması icap ediyor. Müminler, Allah'a secde edenler, yeryüzünde Allah'ın hükümlerini tatbik edecek olurlarsa, secde etmeyenlerin kendilerine de zararı azalır, şu dünyada çevrelerine zararı da azalır. Çünkü olur olmaz hop diyecek yere göre. Bu kadar nükleer atık ne? Niçin bu kadar nükleer kullanım veya gereksiz ilaçlamalar, bilmem neler bir yığın bir sürü şeyler var. Bu işle ilgilenenler tabiatın dengesini allak bullak eden şeylerin ne olduğunu daha iyi bilirler. Bilimsel olarak bunlar. Fakat bakıyoruz. Efendim, tabiata zarar veren şu, şu tür üretimlerdir. Kim bunlara imza atmıyor? Bakıyorsunuz ki en büyük zarar veren Çin ve Amerika bu işe imza atmıyor. Peki bunun temeli ne? Çünkü secde etmiyorlar. Temeli bu. Onun için kardeşlerim, sadece... Secdeyi son derece kuru, bugünkü Müslümanların hayatı maalesef oraya getiriyor. Kuru, anlamsız bir hareket olarak görmeyin. İşte bakın Cenab-ı Allah secdeye ne biçim bir anlam, ne biçim bir dinamizm, ne biçim bir kainat ile uyum, kainatla beraberlik, kainatla aynı ahenk içerisinde yer almak gibi muhteşem bir anlam yüklüyor. Secde ettiğin zaman kainatta çatlak ses olmazsın. ise o muhteşem eşsiz ilahi orkestrayı sen de Efendime söyleyeyim en önemli unsurlardan birisi olursun. Fakat secde etmezsen çatlak ses olursun. Ahengi bozarsın. Ve bugün ahengi o kadar bozulmuş ki düzeni ne olduğu zannediliyor. Neye benziyor bu? Hani fıkrayı hepiniz bilirsiniz. Ermişlerden birisi bir rüya görüyor. Filan gün bir yağmur yağacak, o yağmurdan içen herkes delirecek. Tecrübeleriyle rüyalarının gerçekleştiğini de gören birisi, Diyor ki çoluğuna çocuğuna aman kuyularımızı, sarıçlarımızı, kabımızı, kacağımızı ne varsa. Ölene kadar yetecek kadar bir su depolayalım, bari delirmeyelim. Gerçekten denilen günde denildiği gibi yağmur yağıyor. İçen şimdiki gençlerin tabiriyle kafayı yiyor. Çarşıya çıkıyor, deliye bak diyorlar bu sefer. Sonunda tahammül etmiyor, Yahu, bırakın o suları biz de gelin bu sudan içelim bunlara uyuyalım. Şu anda dünya o halde. Zulüm adalet gibi algılanmaya başlandı. Görülmüyor. Farkına varılmıyor. Medya sihirbazları bizlere emperyalistlerin istekleri doğrultusunda hakkı batıl, batılı hak gösterebiliyorlar. Ve biz de ya öyle diyor hiç düşünmeden Aynen böyle diyoruz. Öyledir diyoruz. Bir yıl gibi bir zaman kaldı. Tek bir kuruş maaşını dahi almadı Mursi. Arkasından herkes ya dünya kadar para çaldı diyor. Peki bu üç kağıtçının yaptıkları kimse hatırlamıyor. Ya bunlar gözünüzün de geliyor. Bütün dünya ona para akıtıyor. Ve şu anda Mısır'daki enflasyon ve pahalılık tarihinin hiçbir döneminde yok. Kimse sesini çıkarmıyor. Ve buna benzer. İşte böyle hak, batıl batıl hak gösteriliyor ve bu hale getiriyor. Niçin? Bu zalim düzenlerinin devamı onların varlığının teminatıdır. Başka türlü var olamazlar. Başka türlü var olamazlar. Bunlar sivrisinek bataklığıdır. Evet. Bataklığın kurumaması lazım. Onu kurutmamak için de ellerinden geleni yapıyorlar. İşin esası bu. Ayet-i Kerime'nin devamına dikkat edin. Diyor ki, birçoğunun üzerine azap hak oldu dedikten sonra, وَمَنْ يُحِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ <Sessizlik> مِنْ Allah'ın alçalttığı ve değersizleştirdiği bir varlığı bir kimseyi hiç kimse üstün ve değerli yapamaz. Yani birçok insanda azap hakkı oldu ya birçoğuna. İşte onlar değersizdir diyor Cenab-ı Allah. Söylediği o. İnne Allah'a yef'alü mâ yeşâ. Şüphesiz Allah her bir şeyi yapandır. Dilediği her şeyi yapandır. Hı hı. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Belki bu ayet-i kerimeyle alakalı, son kısmıyla alakalı söyleyecek bazı şeyler daha var. İnşallah onları belki hatırımızda kalır. Önümüzdeki ders devam ettiririz. Ee, i̇nşallah 19. ayet-i kerimeden itibaren kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Subhane <pedans> Rabbil lezzeti amma yasifun <yazılı> ve selamun Rabbil alemin. Estağfurullah. Kimin izminin, kimin fikriyatının vesairesinin arkasından gidiyorsa birisi o onun azgın şeytanıdır. <des eyelid> Bitti. Onun arkasından gider. Cenab-ı Allah bizleri şeytanların yollarının arkasından gitmekten, o takip etmekten muhafaza buyursun. Hidayet yolu üzere Rabbimizden gelen nur ile yürümeyi nasip buyursun inşallah.